Altın Oluk Yayınları Sunar, Altın Silsile, Osman Nuri Topbaş Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh Faziletleri Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh hem medreselerde zahiri ilimleri tahsil etmiş bir alim, hem de tasavvuf yolunda ilerlemiş bir mürşidi kamil idi. Nitekim günümüze kadar ulaşan on eseri Yakup Çerhi Hazretlerinin eserleri, Tefsiri Yakup Çerhi, Risale-i Ünsiyye, Risale-i Abdaliye, Risale-i Şerhi Esma-i Hüsnâ, Risale der İlme Ferâiz, misbah muktebis minel Mesabih, Hadise Erbağin, Hâvraiye, Şerhi Nisa'bu Sibyan lil Ferahi, kendisinin ilmi sahadaki vukufiyetini açıkça göstermektedir. Çerhi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den her gün belli miktarda okuyarak, haftada bir hatim yapardı. Salihlerle sohbete ehemmiyet verir, bu sayede gönlün masivadan kurtulacağını ifade ederdi. Hafi zikre de çok ehemmiyet verirdi. Sufinin manevi halini gizlemek için, sıradan bir insan gibi mütevazı davranmasını ister, buna mukabil vakar ve haysiyetini de korumasını tavsiye ederdi. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh, rüyalardan ziyade hakikate ve istikamete ehemmiyet verirdi. Bazı insanların rüya tabirine haddinden fazla ehemmiyet vermesini tasvip etmezdi. Muhabbetullah Yakup Çerhi hazretleri, huy ve ahlakı güzel bir oğlundan bahseder dört ayda seyr-ü tamamlamış, ancak 17 yaşlarında vefat etmiştir. Çerhi rahmetullahi aleyh, hayatının son devirlerinde bile oğlunun vefatına duyduğu üzüntüyü dile getirirdi. Fakat onun evladına duyduğu bu muhabbet, Allah muhabbetine asla gölge düşürmüyordu. Onun asıl muhabbeti Cenab-ı Hakk'a idi. Nitekim oğlunun kabrine her yönelişinde, tevhid yoluna dedikodu ve boş laflarla gidilmez, sana lazım olan dost rızasıdır manasına gelen bir beyit söyler, sonra da bir kalpte iki kişiye yer yoktur, bütün sevgiler Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinde eritilmelidir buyururdu. tefekkür. İnsanla birçok benzer yönü olan kainatın yaratılış gayesi Hak Teâlâ'nın ilahi sanatını izhar ederek bütün alemi cemal ve kemalinin mazharı kılmayı arzu etmesidir. O halde Cenabı Hakk'ın sıfatlarının tecelli mekanı olan şu alem üzerinde çokça tefekkür edip ibret almak gerekir. İnsanoğlu içinde yaşadığı dünyayı, güneşi ve yıldızları kendisiyle mukayese ettiğinde, ne kadar küçük ve zavallı kaldığını fark edecektir. Cenab-ı Hak da insanın dikkatini kendisine, kainata, yaratılmışlara çeker ve insan neden yaratıldığına bir baksın buyurur. Et-Tarık 5 O halde insanın farik vasfı ve asıl kıymeti, maddi yönünde değil, manevi hayatındadır. Esma-i Hüsna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Teala'nın 99 ismi vardır. Bunları eden cennete girer buyurmuştur. Burada geçen etmekten maksat, İlahi isimlerin sadece zahirinde kalmayıp, ifade ettiği manaların tefekküründe derinleşmek ve muktezasınca yaşamaktır. Yani cemali sıfatların tecellisine mazhar olabilmektir. Bir mümin Cenab-ı Hakk'ın bir ismini çokça zikreder, onu uzun uzun tefekkür ederek mucibince amel ederse, o ismin tecellisine mazhar olur. Her insan gücü nispetinde Cenabı Hakk'ın isimlerinden hisse almaya gayret etmelidir. Zira insan Hakk'ın sıfatlarının tecellilerini hal ve davranışlarına yansıttıkça kemalatı artar. Kemalatı arttıkça da ilahi esma tecellilerini aksettiren berrak bir ayna haline gelir. Cenab-ı Hakk'ın bazı isim ve sıfatlarının kişideki tezahürleri şöyledir. Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri kalp ve bedene işaret eder. Kalp zikirle, beden de ibadetle meşgul olursa, o kişiye merhamet edilir. El-Melik isminin arifteki tezahürü, zahiri hükümdarları aciz bilip, onların fani saltanatına aldanmamak, ve onlara iltifat etmemek, yalnızca Hakk'a ibadet etmektir. el Kuddus isminin tezahürü, kişinin kalbini beşeri bağlardan temizlemesi, nefsin heba ve heveslerinden ve şeytanın vesvesesinden uzak durmasıdır. Bunun için de her halükarda, dinin emirlerini büyük bir vecd ile ifa etmesidir. El mümin isminin tecellisine masar olan kişi masivadan uzaklaşır. Ruhundan bütün mahlukata rahmet taşır. Herkese emniyet telkin eder. Garipleri ve kimsesizleri muhafaza eder. El mütekebbir ismine masar olan kişi hiçliğe erer. Zira dünyaya bedelsiz ve sermayesiz olarak geldik. Üzerimizdeki her şey hatta imanımız bile Cenabı Hakk'ın lütfudur. Bu nimetlerin mukabili olarak kul dünya ve ahiretin fani nimetlerine aldanmaz. Sadece hakka yönelir. Daima hamd, şükür ve zikir halinde olur. El Halik, El Bari ve El Musavvir isimlerinin tecellisine mazhar olan kişi yaratılmışlardan yaratana intikal eder. Bütün mahlukatın yaratılışındaki ilahi sanatı tefekkür eder. es settar ve el gaffar isimlerinin tezahürü, insanların ayıplarını örtmek, kusurlarını bağışlamak ve onlara nasihatte bulunmaktır. El-Kahâr isminin tezahürü, nefse emmareye karşı mücadele etmektir. Zira takva hayatı, nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir. Er-Rezzâk isminin tezahürü, kişinin ihtiyacını haktan başkasına açmaması, gündelik üzüntülere kapılmaması ve rızık endişesinden kurtulmasıdır. El-Fettâh isminin tezahürü, zalimlerin zulmünü bertaraf edip mazlumlara yardım etmektir. El-Alim isminin tezahürü, insanın zahiri ve batıni ilimleri tahsil etmesidir. İlim sayesinde kişi takva sahibi olur ve neticede kendini günahlardan muhafaza eder. El-Basit isminin tezahürü, darlıkta sabır, ferahlıkta şükürdür. El-Basir isminin tezahürü, kulun kendi ahvalini, söz ve davranışlarını devamlı murakabe ederek, imandan ihsana ulaşmanın gayreti içinde bulunmasıdır. El-Hakem isminin tezahürü, kişinin hakkın hükümlerini canı gönülden kabul edip, ehli batıldan uzak durmasıdır. El-Hafiz isminin tezahürü, kişinin nefsin hevasından, şehvet ve öfkeden kendini uzak tutmasıdır. El-Hakîm isminin tezahürü, mahlukatın yaratılış gayesini görmek ve Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın, seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz, bizi cehennem ateşinin azabından koru. Ali İmran 191 diye tazarru ve niyazda bulunmaktır. el Vedud isminin salikteki tezahürü, Allah'ı ve dostlarını dost edilmektir. Muhabbeti Cenab-ı Hakk'a ve O'nun sevdiklerine yöneltmektir. El-Ba'if isminin tezahürü, kulun ahirete hazırlanması ve ölü kalpleri irşatla diriltmeye gayret etmesidir. Allah'tan gafil bir kalp, her ne kadar zahiren yaşıyor gibi görünse de, hakikatte ölüdür. Kalpleri diriltmekte hak ve hakikati yaşayıp tebliğ etmekle mümkündür. el vacit El-Macid, Es-Samet, El-Muakhir isimlerinin tezahürü, kişinin kendisini muhtaç, aciz ve zayıf bilmesidir. Bütün izzet ve ikram haktan, itaat, ibadet ve dua da yine hakkadır. El-Müntekim isminin tecellisi, büyük ve küçük cihada devam etmektir. El-Bedî isminin tezahürü, Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudret akışlarıyla sonsuz ve harikulade sanatını tefekkür etmektir. El-Vârif isminin tezahürü, hiçbir şeyi idareciden ve hükümdardan bilmemek, her şeyin Allah'ın kudretinde olduğunu fark etmektir. Es Sabur isminin kuldaki tecellisi kişinin işlerinde sebat göstermesi, günahlardan sakınma, ibadetlere devam etme ve musibetlere tahammül hususunda sabırlı olmasıdır. Temizlik Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh, hem maddi hem de manevi temizliğe çok ehemmiyet verirdi. Şöyle buyururdu, Bilinmelidir ki temizlenmek, hakkın dostluğunu kazandırır. Cenab-ı Hak necasetten temizlenen kişileri dost edinir. Zira zahiri temizlik, batınî temizliğe yardımcı olur. Manevi temizlikle alakalı olarak da şöyle buyururdu. Kalp kötü sıfatlardan temizlendiğinde güzel vasıflarla bezenir ve selamete erer. Kalp selamete ermedikçe her iki alemin de belalarından kurtulamaz. Allah Teala şöyle buyurur. O gün ne mal fayda verir ne evlat ancak Allah'a selim bir kalple gelenler müstesna. Eş-Şuara 88-89 İlahi rahmete nail olmak, ancak selim kalp ile mümkündür. Selim kalp, masivadan arınmış, daima hakla beraber olan, Allah'ın mahlukatını incitmeyip kimseden incinmeyen, Allah için affeden ve kendisine yapılan kötülükleri unutan bir kalptir. Yine Çerhi Hazretleri şöyle buyurur, Allah'a ulaşamadan gerçekleşen ölüm, sıradan bir ölümdür. Maksuda ulaştıran şey, ölmeden evvel ölmek, yani nefsani arzulardan vazgeçebilmektir. Diğer bir ifadeyle fena haline ermektir. Bu durumda kalp kötü sıfatlardan temizlenip ahlaka hamide ile müzeyyen hale gelir. Zahiri ve batini temizlik ortaya çıkar. Bunun için de salik her hususta kamil ve mükemmel bir rehbere tabi olmaya muhtaçtır. Yakup Çerhi Hazretlerinin beyanlarına göre temizlenen kurtuluşa ermiştir. El-A'la 14 ayet-i kerimesi sülük esnasında öncelikle tevbe ile tezkiye-i nefis yapılması gerektiğine sonra da lisanın ve diğer letaifin zikrine işaret etmektedir. vefatı. Yakup Çerhi Hazretleri'nin vefat tarihi ihtilaflı olmakla birlikte, umumiyetle Hicri 851, Miladi 1447 olarak kabul edilmiştir. Kabri Hisar'ın Hülgatu köyündedir. Burası bugün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye 5 kilometre mesafede mühim bir ziyaretgâhtır. Hikmetli Sözleri Salik, her nefesinin huzurla mı yoksa gafletle mi geçtiğini murakabe etmelidir. Salik, ne vakit kendinde bir kabz, fütur, vesvese ve endişe olduğunu fark etse, hemen hal ve hareketlerini gözden geçirmelidir. Kendisinden şer-i şerife muhalif, Rıza'yı ilahiye mugayir bir şey zuhur etmiş mi diye hepsini muhasebe etmelidir. Eğer böyle bir şey vakı olmuşsa ne kadar küçük olursa olsun derhal onu büyük bir ihtimamla düzelterek istiğfar etmelidir. Aşkı Arap, Acem, Türk, Hint fesahat ve belagatiyle yani lafızla açıklamak mümkün değildir. Bu sebeple hak dostları bazı hakikat sırlarını ehil olmayanlar anlamasınlar diye, kendi aralarında hususi bir dille ifade ederler. Nitekim bülbül gülü gördüğünde, namesiyle binlerce destan okur. Lakin kış geldiğinde diken bahçesinde nameden kesilir. Bülbülün hakikat nameleri gülün yanında ortaya çıkar. Gül olmadan bülbül şakımaz yani Allah dostları, cahillerin yanında hikmet dolu bir kitap gibi süküt ederler. Büyüklerden biri şöyle der, İlahi, evliyana yaptığın ne kadar büyük bir ikramdır. Onları bulanlar seni tanır ve onları tanıyanlar seni bulur. Onlara gönül bağlayanlar, isyankâr ve merdu dolmazlar. Mutasavvıflara göre ölüm, Hakta fani olmaktır. Böyle bir insan ölümsüzlüğe vasıl olur. Hakti ala yüce zatını arzulayan herkesin bu isteğini artırır. Birçok alim Allah dostlarının sohbetinden uzak kalıyor. Bu sebeple de ibadetleri kusurlu oluyor. Yani alimlerin de feyiz alarak takva sahibi olabilmeleri için Manevi sohbetlere devam etmeleri zaruridir. Velayet mertebesine ulaşmanın delili zahiri ve batıni bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tam manasıyla tabi olmaktır. Ona tabi olma saadetinden yüz çevirenlerse ebedi betbahtlığa düçar olmuşlardır. Velayet mertebesine ulaşmak isteyen kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetle tabi olmaktan başka çaresi yoktur. Peygamberler ve Evliyaullah geceleri ihya etmek için uyanık kalırlardı. Siz de bu yola muhabbetinizi artırarak uyanık kalınız ki bu haliniz Hakk'ın rahmetine vesile olsun. Yol ikidir. Bazıları riyazet ve mücahedede bulunurlar. Bunun neticesini talep ederler ve maksatlarına nail olurlar. Bazıları da ihsan ehlidir. Hakkın lütfu kereminden başkasını görmezler. Taat ve mücahedelerini onun lütfu olarak bilirler. Amellerinin hesabını yapmayıp taat üzere devam ederler. Amellerine güvenme düşüncesini terk etmekle birlikte, Amelde sebat üzere olan bu topluluk maksuda daha çabuk ulaşır. İbadet kalbin marifetle Cenabı Hakk'ı kalben tanıyabilmekle, ruhun müşahede ile devamlı ilahi kameranın altında olduğunun idraki ile, nefsin hizmetle Halık'ın nazarıyla mahlukata bakıp onların ihtiyaçlarını gidermekle Lisanın da Allah'ı zikretmekle zikrin kalbe inip amellere dönüşmesiyle meşgul olmasıdır. Velhasıl ibadet insanın zahiri ve batınıyla her an Allah Teala ile beraber olmasıdır.